Valladin kafırı katil ona fi sabil ta'ut. Fakatilu avliyâ al şeytan. İnne keda şeytanı kana zayıf. Sadakallahu Okudum Nisa Suresi 76. Ayette. Cenab-ı Hak mahal olarak iman edenler Allah yolunda savaşım verirler. Kafirlerse ta'ut yolunda savaşırlar. Siz şeytanın dostlarıyla savaşın. muhakkak şeytanın hilesi zayıftır buyuruyor insanoğlu çocukluğundan itibaren hep mücadele içindedir bir şeyleri yerine getirmek hedef hedefinde olduğu bazı şeylere ulaşmak için hep çalışır çabalar didinir durur bu çalışması çabalaması ya Allah yolunda olur ya da Allah'ın dışında başka yollar olur. Mücadele etmeyen hiç kimse yoktur. Hayat bir mücadeleden ibaret. Bu mücadele bazen içimizde, bazen dışımızda, bazen bir bütün olarak hem içimizde hem dışımızda olur. İçinde şeytani güçlere karşı, tağuti zihniyetlere karşı savaş vermeyen insanın içinde iman yok demek. İman öyle hapishanedeki bir mahkumun e, bulunduğu gibi kalpte sessiz sakin bulunabilecek bir durum arz etmez. O kalbe yerleştiyse hayatın akışı değişir. Onun mücadelesi tümüyle e, alemlerin Rabbi Allah'a ait olur. Yaşayışı, ibadetleri her şeyi, ölümü, dirimi, bütünüyle Allah'a tahsis edilmiş olur. Bize ne oldu ki? Dünya her yönüyle bir yangın meydanına çevrilmişken hala gündelik işlerimizle yetinebiliyor veya sadece ihtiyar kadınlar gibi şikayet etmekten, sızlanmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Suriye yanıyor. Filistin yanıyor. Mescid-i Aksa kim bilir kaçıncı defa yine Yahudilerin çizmesi altında kirleniyor Mescide haramlar ihmallerin kurbanı olarak nice e, defadır e, insanların e, kaza kurbanı diye e, takdiri ilahi diye Allah'a faturasını kestikleri ama kendilerini hiçbir şekilde suçlamadıkları yönetimler tarafından e, ölümlere sebebiyetler verilebiliyor, ondan öte Allah'a hakkıyla kulluk yapılabilecek Allah'ın dininin, tevhidinin anlatılabileceği cahil gidenlerin bir nevi alim döneceği tevhidi bürünmüş olarak ibadet edeceği mekanlar olmaktan çoktan çıkmış durumda. Mescitlerimiz işgal edilmiş hem küçük mescitlerimiz e, işgale uğramış durumda hem de büyük mescitler. E, Müslümanların namusları ayaklar altına alınma durumunda. E, okullarımızda çocuklarımıza e, hala dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan, olmayan şekilde e, heykellerin önünde saygı duruşuna mecbur edilmekte. Okullarda bir iki göstermelik dinle alakalı formalite icabı derslerin ötesinde bir e, Hala e, batı tarzı eğitim, Atatürk ilkelerine uygun e, bir sistem ve İslam dışı vahyi kabul etmeyen bir anlayış, e, eğitim modeli olarak sunulmakta. Mahkemelerde Allah'ın hükmü hiç e, nazarı itibari alınmamakta. E, mecliste Allah'ın hükümleri, kanunları en küçük çapta tatbik edilsin diye bir gayret sarf edilmemek ve bütün bunları alışmış, yadırgamayan kendilerini İslam'a nispet eden insanlar veya Müslüman olduğumuzda iftihar eden ama ciddi manada bu olayları tepkiyle karşılamayan, mücadele etmeyen, Allah yolunda safını belirleyip yapılması gerekenler nelerdir diye gece gündüz bu işe odaklanmayan bizler. Bu durumdan Allah'ın hesaba çekmeyeceğini iddia edecek herhalde samimi bir mümin yoktur. Ee, günlük işlerimizi aksatmıyoruz. Ee, memursak, işçiysek, tü tüccarsak e, her gün işimize gidip geliyoruz. Ama unutmayalım ki biz dünyaya para kazanmak için gelmiş e, insanlar değiliz. Kafirlerden her yönüyle farkımız olmalı. Biz yaratılışı Allah'a kulluk için, ibadet için, e, Allah e, sözümüzde ne kadar sadakat göstereceğiz, bizi imtihan etsin diye gönderildiğimizin farkında olan insanlarız. Ama yaşayışımıza baktığım, bakıldığında e, farkında olmadığımız gibi diğer e, sürüye katılan e, hayvanat bahçesinin bir ferdi gibi e, yaşadığımız söylenebilir. E, bizi hangi şey uyaracaktır? Hangi şey e, mücadeleye sevk edecektir. E, Asabı harekete geçiren unsurlar bizi niye harekete geçirmez? E, e, ne yapmamız lazım? E, ezandan önce konuşma yapan Mehmet abinin ifadelerinde olduğu gibi yeniden hep beraber e, Kur'an yolunda en büyük cihadı kafirlere karşı yapmamız gerek. Müslümanlar birbirleriyle uğraşmamalı. Ee, Allah'ın düşmanlarıyla, İslam düşmanlarıyla uğraşmalı. Ee, tevhid ekseni etrafında bütün müvahhit müminler bir araya gelmeli, güçlerini birleştirmeli ve hepimiz e, cihad etmenin üzerimize farz olduğunu e, unutmamalıyız. Evimizde bir e, mücahit olmalı, işimizde bir mücahit olmalı. Bulunduğumuz yerlerde öyle. Allah'ın dinini tebliğ etmeli. Tevhidden işe başlamalı. insanları Kur'an'a davet etmeli. Şirkten sakındırmadan davet ve tebliğin olmadığını e, bilmeliyiz. Bu mücadele ancak bizi ayakta tutacaktır. Bu mücadele ancak Allah'ın yardımına bizi götürecektir. Yoksa e, bir kötülük karşısında kalbende buz etmeyen kimsenin e, zerre kadar imanı yoktur. E, e, Müslüm'ün rivayetindeki hadisin muhatabı oluruz. E, mutlaka safımızı belli etmeli ve Allah'ın safında e, görevlerimizi yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Ne yapalım dersek beraber istişare etmeli. Müslümanlar e, fikirlerini, güçlerini, imkanlarını e, nasıl Allah yolunda değerlendirecekler, buna ortaklaşa kararlar vermeliler. Onun için e, biraz rahatlarımızı bozmamız, keyfimizi kaçırmamız, uykularımızdan fedakarlık yapmamız, işimizi, gücümüzü ikinci dereceye alıp, kulluk göreviyle görevli olduğumuzu, kafirlerin bile bizden çok daha fazla fedakarlık yaptığını, Yahudilerin bile ölümden korktukları halde bizden çok daha fazla davaları için fedakarlık yaptıklarını, bizimse mümin olma konusunda Allah'a verdiğimiz sözde ne kadar sabit olduğumuzu bir değerlendirelim. Ben e, bazı hastalıklarımla Ahmet Yasin'den utandığımı ifade ediyorum. O benden çok daha fazla hastayken, İslami hareketin liderliğini yerine getiriyordu. Öyle e, Yahudiler o kadar korkuyorlardı ki e, onu öldürmek için özel füze gönderdiler. Sabah namazından çıkarken bir füzenin kendisine isabet etmesiyle tekerlekli sandalyesinde şehit olmuştu. Ben Ebu Eyyubül Ensari'den utanıyorum. 80 küsür yaşında Medine'den kalkıp İstanbul'u fethetmek için e, cihad eden, o kadar yolu mümkün ki yaya yolarak alan, e, savaş yapmak için o yaşında kim bilir hangi hastalıklarla e, gelip savaş yapmaya kalkan insanlar. Onlar da bizim gibiydi. Onların da canı kıymetliydi. Yani ne oluyor ki biz keyfimizi, rahatımızı kaçırmak istemiyoruz. Allah yolunun bir eri olmak konusunda azami gayret sarf etmiyoruz. Sıradan günlük işlerimizi yapan sadece namazıyla yetinen sıradan insanlar oluyoruz. Rabbim hepimize cihat bilinci versin. Dava ve davetci kimliği nasip eylesin. Bu kadar zulme karşı tepkisiz kalan, dilsiz şeytan konumuna düşen insanlardan eylemesin. Ela sen el kelam ve ebla'l-nizam Kelamullahi'l-melikil-azizil-allam Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam Ve iza kureyel-kur'an fes temi Ve ansitû leallekum turhamûn Allahu Teala min Şeytan arjim Bismillahi r-Rahmani i̇slam Câdet Allahı.